Günahımızı kimseyle paylaşmazsak, bu günahı kimse şahit olmaz ise bu sebeple günahımızı Allah affeder mi? Her mümin affedilir ancak günahını başkalarına açıklayanlar hariç gibi benzer şeyler okumuştum. Bu konuda hocamız bir açıklama yapabilir mi demişler. Şimdi söylenenlerin hiçbirisi doğru değil. İnsanoğlu, Ademoğlu günah işleyebilir. Peygamberler hariç. Her insan günah işleyebilecek özellikte yaratılmıştır. Dolayısıyla herkesin günahı var. Yani hacenin, hocanın, herkesin az çok günahı vardır. Dolayısıyla günahlara tevbe ettiğimiz zaman Allah tevbelerimizi inşallah şartlarına uygun yaparsak tevbelerimizi kabul eder ve bizim günahlarımızı affeder, bizi bağışlar. Şimdi işlediğimiz günahı elbette bir başkasına anlatmak doğru değildir. Yani siz bir günah işliyorsunuz. Zaten onu Allah biliyor. Melekler de yazmış. Bir de ona başka bir insanı şahit tutmanın bir anlamı yok. Eğer siz o günahı başkasına anlatırken başkaları da o günahı işlesin diye teşvik babında, teşvik amacıyla anlatırsanız ayrı bir günah işlemiş olursunuz. Yani siz şimdi e, Türk Ceza Kanunu'na aykırı bir suç işleseniz canım Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayıp saklayacağım deyip de gidip İlgililere, yetkililere söyler misiniz? Suçu ve suçluyu övme kanununda işlem yaparlar Yani yo yani, yani, Bir anlatmaz ki. Yani derim değil. ki siz suç işlediğiniz kimse bilmiyordu. Ya ben şunu yaptım derseniz sizi yakalayıp götürürler. Yani. Veya, o suçtan dolayı ne gerekiyorsa o işlemi yaparlar. Onun için biz işlediğimiz bir günahı derim ki siz sabah namazına kalkmadıysanız. Yani sağa sola ya ben bugün sabah namazına kalkamadım demeni bir anlamı yok. Yani tevbe edersiniz, namazınızı kaza edersiniz. Diyelim ki şeytana uyduğunuzda yalan söylediyseniz, ya ben adama yalan söyledim ee, veya adama birisini kandırdıysanız, ya ben adamı kandırdım deyip başkalarına söylemek doğru değildir. Yani günahların başkalarıyla paylaşılması asla doğru değildir. Çünkü bu takdirde başkalarının da o günaha teşvik anlamı olabilir. Evet. Bir de başkalarını günahımıza şahit tutmuş oluruz. O da doğru değildir. Yani peki bu şey oluyor mu hocam? Cenabı ı Hakk'ın e, mesela özel kimse anlatmadığımız günahlar acaba daha mı kolay affedilir diyor izleyicimiz herhalde. Şimdi bak Asıl belki, de, belki de çalışmış. şunu kastetmiş oluyor. Şimdi e, bir günah işlemeye niyet ettiniz. Dediniz ki mesela bir komşunuz var. Yukarıda haber gürültü diyor. İşte ya rahatsız etme filan dediniz. Söz dinlemiyor. Şu adamı gece efendim işte binanın kapısında bekleyeyim bir güzelce döveyim diye niyet ettiniz mesela. Bu Doğru evet. bir şey değil ama böyle bir niyetiniz var. Zihninizden geçirdiniz. Sonra da dediniz ki ya ben ne yapıyorum yani komşu dövülür mü? Veya işte başka bir zarar vermek istediniz. Ya yaptığım doğru değil, düşündüğüm doğru değil deyip eğer siz kimseye söylemeden bu zihninizden geçirdiğiniz o günahı yani bilerek terk ederseniz yani Allah haram kılmıştır ben bunu niye yapıyorum, yapmamalıyım diyerek terk ederseniz o kötü nüretinizi terk ettiğiniz için size bir sevap, sevap yazılır ve o ondan dolayı da günah kazanmazsınız. Ama o günahı başkalarıyla paylaşırsanız o takdirde e, günahkar olursunuz. Belki bunu Kastetmiş de olabilir. O zaman yani, yani varsa da kendisiyle de yapmayı düşündüğümüz günahlarla ilgili bu.